Kentin Gizli Öyküleri programından herkese merhaba ben Kenan Doğan saatlerimiz 16.30'u gösterirken açık radyo mikrofonlarından sizlere merhaba diyoruz. 15 günde bir çarşamba günleri yaşam öykülerini sizlerle buluşturduğumuz Kentin Gizli Öyküleri programına hepiniz hoş geldiniz. Bu hafta yine özel bir konuğumuz var yaşam öyküsüyle bizlerle birlikte olacak ve ilginç bir konuk aslında kendisi sevgili Tanfer Dinler. Tanfer hocam hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk efendim. Şimdi az önce Tanfer hocam dedi ki niye getirdin Kenan beni bu programa? Ben de ona kendisine dedim ki hocam siz ilginç bir insansınız. Normal bir insan değilsiniz. Yaşam tarzınızla yaptıklarınızla dolayısıyla dinleyicilerimizle paylaşmak istedik sizin yaşam öykünüzü. Kimsiniz siz hocam? Vallahi Kenancığım şöyle bir olay var. Önce kentteki öyküler diyorsunuz. Ben bir defa kentte değilim dağ başındayım. Dağlarda dolaşıyorum. Ne yapıyorsunuz diyorlar dağlarda? Vallahi dağlarda köylere gidiyorum köylerle bilgilerimi paylaşıyorum eğitim veriyorsunuz diyorlar hayır diyorum bunun adı bilgi paylaşım programı bilgilerimizi paylaşıyorum onlardan öğreniyorum onlara öğretiyorum Sonra bunlar ibaret peki ne iş yapıyorsunuz kimsiniz sorusunun cevabında bir yetiştireceğim Ne yetiştiriyorsunuz? Bitkileri hayvanları ve insanları yetiştiriyorum Bitkileri, zaman buldukça kendi kendimi yetiştiriyorum ve dolayısıyla dolaşıyoruz o nedenle bizim yaşamımız biraz doğa yaşamı doğadayız hep söylüyorum bir tane kamyonum var. Ne yapıyorsunuz? Vallahi kamyonum var diyorum. Köylere gidiyorum. Köylere oturuyoruz. Kahvelerde. Konuşuyoruz. İşte onlara bir takım şeyleri aktarıyoruz bildiklerimizi. Onların bildiklerini alıyoruz. Gidip öbür köyde anlatıyoruz. Bir şey biliyoruz bizi zannediyorlar ama öbür köyden aldığımız öbür köye aktarıyoruz. Falan filan ama tabii uygulamadan geldiğimiz için, yetiştirerek geldiğimiz için o zaman anlatacağımız bir şeyler oluyor. Tabii olay sadece köyde sınırlı değil. Köylerde Program gayet basit. 12'de arabanızın koltuğuna, arka koltuğuna geçiyorsunuz, kamyonunuzun dağ, dağda. Orada uyuyorsunuz, saat 3'te kalkıyorsunuz, 3'te köylüler kahvede toplanabiliyorlar. Ya da köylü köy, okulda toplanabiliyorlar. E ciddi mi? Evet ciddi. Toplanıyor adamcağız. Ya niye Gecenin geliyorsunuz? üçünde köylüler anlılık evet. neden kahveye ya da bir Aynen. okula neden toplanıyor? Neden toplanır? Ya niye geliyorsun kardeşim diyorum. ya. Adam anlatıyor mesela diyor ki. Ya diyor bir hoca gelecekmiş falan. Diyor. Bir anlatıyor. Adamın anlattığı hoca ben değilim yani. Diyor, başka birisi gelecek galiba. Sonra tabii konuşuyoruz falan bir takım şeyler. Ondan sonra ki ya senin anlattığına benzemiyor bu. O diyor ki ama hocam çok daha iyi şeyler öğrendik falan filan diyor. Şimdi birisi dedi ki ben açım onun için geldim dedi. Şimdi açım deyince hepimiz normal, siz normal insanlar diyeyim. Siz normal insanlar karnı aç falan sanıyorsunuz. Ama köylü orada size doğrudan doğruya beynindeki açlığı anlatıyor. Bunu anlayabildiğiniz anda başka bir dünyanın başka bir evladısınız zaten. Oradan gelip oradan gidiyorsunuz. Normal insanların yedikleri şeyleri yemiyorum, içtikleri içmiyorum, söylediklerini söylemiyorum, düşündüklerini düşünmüyorum. Başka bir dünyada yaşıyorum. Ha bu dünyada mı? Evet bu dünyada yaşıyorum. Soru. Peki siz kimsiniz? Evet hocam siz kimsiniz? Yani evet. Şimdi buraya geldiğimiz anda biz bir tane masam var benim 40 yaşında. Sol tarafında bir yazı var. Ben kimim burada işimle? Sağda cevap var. Ben bir hiçim. Burada çok işim var. Hiçin bir sürü anlamı var ama esas anlamına baktığınız anda biliyorsunuz semazenler dönüyorlar ya böyle. Evet. Döne döne hiç oluyorlar böyle bir dünyaya gidiyorlar. Aslında bildiklerinizi bu dünyadan göçmeden önce birilerine aktarabilme olayınız. Paylaşım dediğiniz şeyin son noktası bu. Zaten biz normal şartlarda böyle bir paylaşım programında varız ve de öyle yürüyoruz. İşte her hocanın bir ünvanı olur. Tabii farklı bir kişi falan diyorsunuz. Siz ayıp olmasın ya işte. De, radyoda konuşuyoruz falan filan. Size, bıra size bıraktım hocam o ünvanı söylemeyi. Ben söylemeyeyim dedim. Teşekkür ederim. ederim. Şey oldu. E, tabii benim ünvanım manyak hocam. Şimdi manyak deyince herkes diyor ki estağfurullah hocam falan filan. E, tabii hoca deyince de başka bir dünya. İşte gittiğiniz köyde diyorlar ki hangi caminin imam mısınız falan diyorlar. Falan filan gibi. Şimdi bir öğrenci bir gün derste. Ben bu arada 29 yıldır İstanbul Üniversitesi'nde derse giriyorum. Ne hocasınız hocam? Ee, aslında bir sürü hocaya giriyorum ama e, banka ve sigortada ben risk yönetmeli derslerine giriyorum. Aslında risk yönetmeni derken sigortacı falan değilim. Ama çiftçilerle ilgili bir çalışmaları yürüttüm. Bu e, çiftçilerin risklerinin ile ilgili. Tarım sigortarı konusunda çalıştım. İşte Tarım Sigort Vakfı'nı kurduk. Sonra Tarsim'i kurduk falan filan böyle gidiyoruz. Ben aslında sistem kurmayı seviyorum. Benim misyonum yani kendime verdiğim görev toprak, doğa, köylü, tarım bunlar. ...bunlarla ilgili bir çalışma yaptığınız anda da çok geniş bir konu tabi bu. Her gün başka bir şey yapıyorsunuz. Keyifli bir çalışma. Böyle gidiyorsunuz. İşte e, oturduğunuz zaman böyle kanun taslağı yazmayı seviyorum falan. En son yazdığımız kanun taslağı tarım skorları kanun taslaydı işte. Meclise gidiyorsunuz yedi ay böyle milletvekilleri böyle harala gülüne falan filan. Ona dert anlatıyorsunuz. Buna dert anlatıyorsunuz. Tabi sonra kanun çıkıyor, uygulamaya giriyor. Tarsim diye bir haus kuruldu Tabii Bu bir de şey yani dünyada olmayan bir organizasyon, dünyada olmayan bir teknoloji... ...Avrupa Birliği davet etti, işte Brüksel'e gittik... ...Dünya'da olmayan bir teknolojiyi anlattık... ...Türkiye modeli, Türkiye Tarımcısı modeli... ...bunlar keyif... ...bu keyifleri paylaşmak, işte toplum hareketi dediğimiz şeyler bunlar... ...aslında ee, yani toplumla ilgili bir şey yapmak... ...ben bir de 68 kuşağından geldiğim için... ...olay bizde hep toplumsal bir yapı... Evet. ...günümüzde ne kadar bireyselse o gün o kadar toplumsaldı... ...bunları gençlerle paylaşıyoruz, paylaşmaya çalışıyoruz... E, ...onun için de e, hayatınız böyle devam ediyor... Hayatınızda tarım çok önemli bir yer ediniyor. Evet. Siz aslında e, birazcık daha eskiye götüreceğim. E, Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde okurken oradaki okulunuzu, bölümünüzü bırakıp ziraat okumaya karar veriyorsunuz. Hı -hı. Aslında ziraate bir aşkla bağlısınız. Evet. Ve bu ülkede ziraate hizmet etmek istiyorsunuz. Bugün Tanfer Hocam az önce kendisinin bahsettiği gibi Anadolu'yu karış karış... ...gezen bir hoca, bir üniversite hocası ama... ...üniversitede dersler dışında bulmak imkansız... ...çünkü sürekli Anadolu'da bir köyde... ...kendisine telefonla ulaşmaya kalksanız... ...ulaşamıyorsunuz, kendisini görmeye kalksanız... ...aylardır peşindeydik... ...nihayet programımızı konuk olarak alabildik... ...çünkü ulaşamıyorsunuz, Anadolu'nun... ...ücra bir köyünden çıkabiliyor ve... Gidiyorsunuz çiftçilerle buluşuyorsunuz tabii. onların dertlerini dinliyorsunuz onların sorunlarını çözüm bulmaya çalışıyorsunuz ve bunların da herhalde en belirgin bulduğunuz çözüm ortaya çıkan projelerden bir tanesi de tarım sigortaları. E, tabii. Tarsim dediğimiz tabii. ve bunu hazırlayan kişisiniz siz de aynı zamanda. E, yani biraz emek verdik evet 25 evet. yıl kadar. 25 yıl evet, kadar. Yani böyle geçerli gündüz 25 yıl kadar. Şimdi şöyle bir olay Niye var. Niye hocam Oddü'de başka bölüm okurken bıraktınız? Niye gittiniz? Ziraat okudunuz? Tarıma bu aşk nereden kaynaklanıyor? Vallahi aslında bu aşk ben bir defa çiftliklerde büyüdüm. Yani benim babam da ziraatçi ve bir eğitimci. Bunun etkisi var. Sonra köy enstitüleri kapatıldığı dönemde babam üç arkadaşla beraber ...köy enstitülerin yerine ikamet edilebilecek okullarda öğretmen olarak seçilmiş. Ya o bir faktör. Hep böyle bir köy ensü hayali falan var. İşte geçenlerde bir öğrencim de beni anlatmış, öyle bir sunum yapmış falan. Köy ensülerin yaşayan ruhu falan filan diyor böyle. E, o ruh önemli bir ruh. Orayı getirmek lazım. E, aslında tabii yaparak öğrenmenin dışında üretkenliği sağlamak olay var. Benim hayatımın her noktasında bir üretim var. Üretim olmak zorunda. Üretim yoksa siz yoksunuz zaten. Ama üretimin yanı sıra ben girişimci gençleri destekliyorum. İşte bir sosyal girişimciyim. Yani üniversite sadece ders vermek değil... Oradan çıkan öğrencileri, daha önce çıkmış insanları teşvik etmek gibi bir olay var. İşte İstanbul'a geldiğim zaman da birileri böyle toplanıyorlar böyle. İşte doğaya gitmek isteyenler, tarım yapmak isteyenler. E, beni bir şey biliyor sanıyorlar, diyorlar. Soru soruyorlar. Ben de akşam onları toplanıyorum. Böyle, böyle bir e, şey yapıyoruz. E, şunu yap, bunu yapma falan filan. Oradan yetişen bir sürü gençler var. Doğaya giden ama doğru iş yapabilenler var. Bir sürü de, bir, bir kısmı da yapamıyor. O da ayrı bir konu. Dolayısıyla tarım zor mu? Zor, meşakkatli bir iş. Ee, ama çok keyifli bir iş. Belki de ben zoru sevdiğim için öyle bir dünyayı görüyorum. Ama bunun temelinde doğa var. Yani doğaya dokunmak var, onu yaşamak, onu hissetmek var. Ee, herkesin bir sürü adam diyor ki e, o gün hocam dedi yani sizleri yalnız dağ ne yapıyorsunuz falan filan dedi. Yani dedim ki siz 12 milyon İstanbul'da bu kalabalıkta yalnızsınız ama ben yalnızlığımda çok kalabalığım. <gülüyor> ne kadar güzel. Bu kadar basit yani. Hayat aslında çok basit. Biz karmaşık hale getiriyoruz. Sonra da bunu düzeltmeye çalışıyoruz. Medeniyet dediğimiz şey onu tek kalmış kalmışlığına var ya. Bu nedir yani? Doğaya bir gelin. Aman Allah'ım ya. Hakikaten her şeyinizle yaşıyorsunuz yani. Bitkileri tanıyın. Aç kalmıyorsunuz zaten. Hayvanları tanıyın. Tehlike görmüyorsunuz zaten. Böyle bir olay var yani. Ayılarla, domuzlarla, yılanlarla beraber orada yaşıp gidiyorsunuz yani. Peki hocam derdiniz ne? Anadolu'yu niye karış karış geziyorsunuz? Ha şöyle bir olay var. Ee, paylaşma duygusu önemli bir şey. Ben de biraz bu biraz fazla galiba. Çünkü her gün yeni bir şey öğreniyorum. Her gün yeni bir şeyimi paylaşmam lazım. Öğrencim birisi kalktı dedi ki İstanbul Üniversitesi'ne bir gün. Hocam dedi bir tane alet yapmışlar dedi. Kulağınıza takıyorsunuz, fişe takıyorsunuz. Böyle pat diye bütün bilgilerinizi alıyor dedi. Vay dedim süper. Nerede o alet? Ama dedi hocam bir, va bir şey var nedir? Alıyor ama o sırada ölüyorsunuz dedi. ben varım. samiyetle varım. Mesela burada. Yani gidiyoruz da nasıl? Nereye gidiyoruz? Böyle bir şey var. Ben birkaç kere de gittiğim için o da ayrı bir konu tabii. Böyle bir de dünya var. Ee, şimdi... E şunu söylemek istiyorum. Şehirdeki yaşama baktığınız anda şehirdeki yaşam herkes diyor ki biz doğaya gitmek istiyoruz. Kimse aslında öyle bir şey istemiyor. Sadece lafını ediyoruz. İsteyen adam gider. Şimdi o zaman bunları dengeli kılmak lazım. Ama bu arada evlisiniz ki hani çocuğunuz var benimle onlar yol Nerede? Onlar ne yapıyor falan filan derken ben ona diyorum. Bana manyak hoca diyor ama esas manyak bizim evde. Çünkü evde, eşim 40 yıllık evliyiz biz. O da Tabii o da şehirden geliyor. Bu çok önemli bir şey yani. Şehirden geliyor. Birisi de tam doğaya gidecek. Abi nasıl uyum sağlayacaksınız falan gibi. Ee, o da bakmış kendine daha ilk günden bir e, misyon edilmiş. Nasıl bu alamla geçinebilirim falan gibi. Ee, benim gittiğim köylerden ki az bir köye gitmedim tabii. 23 bin üzerinde köye gittik. 45 bin tane mezayi saymıyoruz. 40 yılda 4 bin bin kilometre yol direksiyonda. Hocam bir daha tekrarlayalım bunları. 23 bin köy dediniz. Evet 23 bin köyün üzerinde bir köy. Üzerinde bir köy gittiğimiz. Evet 45 gittiniz. bin tane mezrayı konuşuyoruz. 45 bin tane mezrayı. Mezra gidiniz. noktalarını konuşuyoruz. Mevkilerle beraber. Buluştuğumuz ee, insan sayısı. Tabii 4 milyon 150 bin ki... Buluştuğum insan sayısını bilemiyorum. Yani sadece bir projede 2,5 milyon insan varsa yani projeleri hiç söylemeyeyim. Arka arkaya bir sürü projelerimiz var. Yaptığınız kilometre? 4 milyon 150 bin kilometre. 4 milyon 40 yılda. yılda. ...ve insanlara Anadolu'yu karış karış gezip... ...insanlara bildiklerinizi paylaşmak için gidiyorsunuz. Aynen öyle. Tam da onu Sanki, soracaktım ki evet. siz tam o konuya girdiniz. Evde bir aileniz, eşiniz, çocuklarınız var. Evet. Onlar ne diyorlar? Ee, bizdeki dünya tamamen farklı. Biz siz normal insanların dünyasında farklı bir boyuttayız. Çünkü mesela bizde bir olay var. Ben bir eğitim görüntüsüyüm. 17 tane meslek yüksek okulun kurucularından birisiyim. Bir yılda bu 40 tane üniversitede eğitim veriyorum falan filan. Ama... ...kural şu. 15 yaşından sonra herkes... Okuyan herkes çalışmak zorunda. Çocuklarınız 15 yaşı itibariyle çalışmak zorunda. Aynen zorundu. öyle. Hal böyle olunca da başka bir dünyaları var. Şu anda birisi 39, birisi 37 yaşında. Çalışarak yaşadılar. 15 yaşından sonra sizden hiç para almadılar. Evet biz vermedik daha doğrusu. Vermediniz. Belki onlara bak istedi biz vermedik bilmiyoruz. Yani. Nasıl karşıladılar bunu peki? Başlangıçta belki e, iyi değil ama şu anda herkes e, halinden memnun yani. İyi ki yapmışsınız diyorlar. Sonra bir olay da var. Şunu söyleyeyim. Anne ve babaların en büyük sorunu şurada. Benim olmadı çocuğumun olsun. Dünyanın en kötü mantığı bu. Çünkü hangi koşullarda benim olmadı hangi koşullarda onun olsun başka bir dünya. Kaldı ki Y, Z kuşağın, kuşağını konuşuyoruz. Yani başka bir dünyayı konuşuyoruz. Başka bir dili konuşuyoruz. Onları anlamak için ekstra bir eğitim almamız gerektiğini konuşuyoruz. Böyle bir noktada onun istediğiyle benim istediğim arasındaki uçurum o kadar büyük ki neye hizmet ettiğimizin farkında değiliz. O nedenle anne babalar... Ee, bu konuda çok ciddi aslında bir anne baba eğitimine ihtiyacımız var yani evlenmeden önce bir anne evlilikle ilgili gerekiyor. eğitim kesin gerekiyor aslında suçlu benim diyorum şu ana kadar bu sorunların sahibi benim herkese özür diliyorum çünkü ben 45 yıldır bu eğitimleri veriyorum ama demek ki bir şey öğretememişim diyorum suçlu benim. Ama diyorum gelin üstlenelim. Bu arada anne babalar suçlu. Ama onlar da değil. Çünkü onlar da ilişkilerini hocalar benim öğrencim. Ya gene suç bana kalıyor. Türkçesi bu. Biz bize kız kıza konuşuyoruz. Yabancı yok dermiş. Ama radyoda açık. Ne yapalım yani? <gülüyor> Hocam peki siz bir yandan üniversitede gençlerle birliktesiniz. Onların hocasısınız. Bir yandan da Anadolu'da üreten, tarımla uğraşan çiftçilerle, hayvancılıkla uğraşan insanlarla, köylülerle birliktesiniz. Bir ayağınız hep Anadolu'dayken bir ayağınız da şu anda bu işte bahsettiğimiz... Y kuşağı, Z kuşağı dediğimiz e, gençlikle bir arada. Nasıl değerlendiriyorsunuz? Nasıl bakıyorsunuz? Gençlerin e, tarıma karşı, ziraate karşı, sürdürülebilir yaşama karşı, doğaya karşı bakışını nasıl değerlendiriyorsunuz? Vallahi ben size şu kadarını söyleyeyim. Önce bir defa üretime bakalım. İşte domates 10 lira diyorsunuz ya. Evet. Domates 10 lira, enflasyon arttı falan filan. Ya bana hakikaten garip geliyor. Şimdi bakın, e, herhangi bir ayrım yapmadan ekonomik verileri ortaya koyduğunuz anda Bundan 10 sene önce siz Mersin'den mandalina'yı biz 60 kuruştan yüklüyoruz kilosu gidiyordu İstanbul'a. Bugün yine 60 kuruştan yükledik ve gitti. 10 yılda ilacın artışına, gübrenin artışına, mazotun artışına bakın. Soru şu, bu adam ne yapsın? Ne demek istediğimi alalım mı? Evet. Domates niye 10 lira? Üretici üretici bunu 5 lirada mı satıyor? 6 da mı satıyor? Bu noktada neredeyiz? Bambaşka bir boyut. Aslında olay çok basit. Tarımı yapılandırırken yeniden yapılandırmamız lazım. Tarım aslında bizim işimiz değil. Çiftçilerin ya da üniversitelerin, tarım bakanlığı işi falan değil. Tüketicilerin işi. Tüketiciler tek soru soracak. Tabağımda ne var? Ve bunun hesabını soracak. Kime olursa olsun birileri bu hesap verecek. Tabağımda ne var? Bunu verdiğiniz anda Türkiye'de sağlık sorunu çözersiniz. Hastane sorunu çözersiniz. Gelecek nesillerin sorunu çözersiniz. Çok şeyi çözersiniz. Onun için de bu bilinçlendirme ihtiyacımız var. Yani tüketicilerin gıda la ilgili ciddi bilginin beslenme ile ilgili ciddi bir bilgiye ihtiyacı var. Ha, herkes ayrı bir şey söylüyor. Bir de öyle bir dünya var Türkiye'de. Herkes bir şey söylüyor. bir sürü falan falan. Ama çok basit değerler var. Bana ne yapıyorsun diyorlar. Vallahi diyorum basit şeyler var. Yani tanımlamalar değiştirin. Siz ben zeytinlerimiz var dağda. O zeytinleri sıkıyoruz. Her sabah suyun içiyoruz. Siz normal insanlar buna yağ dediğiniz için içemiyorsunuz. Hadi buyurun. Kafadan kaybettiniz bir defa. Ne demek istedim anladın mı? Niye yani? Niye elma suyu da zeytin suyu değil? Kardeşim bunu bana birisi anlatsın yani. Dolayısıyla yaklaşımları böyle yeni kuşaklara farklı boyutlarda anlatabilirseniz. İşte o doğa eğitimleri. İşte Tema Vakfı'nın gençler için, çocuklar için o doğa eğitimleri o ya, sizin yaptıklarınız. Başka bir dünya ya. Ne kadar güzeldi Trabzon değil mi? Evet, evet. ama siz olmazsanız bu kadar güzel olamaz. Onda e altını çizelim yani. E sağ ben sağ hocam. Evet. Hocamla yani... hafta bir toplantıda beraberdik. olsun. Evet. ondan bahsediyor. Hocam ee, peki siz... Ee, bu gücü, bu enerjiyi nereden alıyorsunuz? Ben şu kadar söylüyorum. Benim bir de uzak doğu geçmişim var. Yani iki şeyi görüyorsunuz uzak doğuda. Eğer yaşarsanız yaşamanız lazım. Bir, burada bana her söylediğim hayır diyordu insanlar. Orada herkese evet dedi. Allah Allah ne kadar enteresan. Birinden biri yanlış. İki, burada hiçbir şey, hiç lazım olmayan bir şey var. Beyin. Orada lazım oldu. Orada nasıl kullanıldığını öğreniyorsunuz. Eğer isterseniz. Eğer inanırsanız. Sonra geliyorsunuz, uygulamaya başlıyorsunuz. O zaman beynin enerjisini görüyorsunuz. İnanılmaz bir güç. İnanılmaz bir güç. Bu gücü kullanmanız lazım. Kullananlarla tanışıyorsun, onlarla yaşıyorsunuz. Daha başında. Hiçbir, hiçbir iletişim kaynağı olmayan bir adam bir dakika diyor ya şu anda Irak'ta dört tane Amerikan asker öldürüldü diyor. İki saat sonra Reuters Haber Ajansı diyor ki dört tane Amerikan asker öldürüldü. Bunu yaşayınca diyorsun ki nereden yapıyorsun? Adam diyor ki beyin diye bir şey var abi. Onun bir enerjisi var. Dünyanın en büyük enerjisi. Yakın bir gelecekte, yakın bir gelecekte bu enerji, gerçek enerjiye dönüdeki şu anda çalışmalar var dünyada biliyorsunuz. Dönüştüğünde göreceksiniz yani. Peki Tanfer hocamızın Hayali nedir diye sorsam hocam ne dersiniz? Benim her gün yeni bir hayalim var. Bugün hayaliniz Hayal, ne? Hayallerim şunu söyleyeyim, hayallerim e, hep böyle gerçekleştiği gerçekleşme noktasına çalışan bir şey. Nedir? İlk defa şeyden mezun olmuşuz ziraat fakültesinden demişiz ki. Türk çiftçisi verdiğinizi almadı, aldığını özülmemeli, özülmediğini iletmeli dünyada bir insadadır. Yeter ki ona doğru bir hizmet verelim. Ona tarıma ve toprağa, doğaya hizmet verenlerin hizmetkarıyım demişiz. Ünvanımızı koymuşuz. Hiçbir ünvanım yok. Ünvana bakınız. Hizmet edilene hizmetkarı. Ondan sonra gelmişsiniz. Demişsiniz ki ya ben çorak bir arazide çalışıyorum. Söke'ye gitmişsiniz. Söke'de orada bir ziraat okulundaki öğrenci yetiştirmişsiniz. Oradan gelmişsiniz. Ovası'nda bir ıslah projesi yapmışsınız. Orada bir ürün yetiştirmişsiniz. Rekor kırmışsınız. Taraf filan güc en çorak arazide. Bugün Söke diyorum ki, de. evet bugün bana diyorum ki bana en kötü araziyi verin. Tarım yapılamaz maddesi olsun. Orada rekor kırayım. Önce inanacaksınız. Sonra seveceksiniz ama çalışacaksınız. Bunun temelde bir bilgi var. Ama sonuçta paylaşacaksınız. Bütün bunları yaptığınız anda inanılmaz bir enerjiyle yürüyorsunuz. Hakikaten sizi bir şeyler durduramıyor. Aynen gidiyorsunuz. Sonra işte kanun dediniz, kanun, tarım skorlar kanun taslarını yazdığınızda aman diller böyle mi Tek tek gidiyorsunuz mecliste milletvekillerine, tek tek tek anlatıyorsunuz. Hayır dedim milletvekillerin bazıları, bana bakın dedim. Eğer hayır derseniz, seçildiğiniz yere gelirim, bir propaganda yaparım. Bir daha kesinlikle dedim, seçilemezsiniz. Yemin ediyorum dedim. E bugün bir bakıyorsunuz, 5363 sayılı tarım skorlar kanunu, Türkiye Cumhuriyeti'nde tüm milletvekillerin evet dedi tek özel kanun. Her konuda bir görevli olması lazım. Ben bu konuda kendim görevlenirmen lazım. Tarsim'i kurduk. Tarsim'i getirdik. Devlet milletelere el vererek çiftçinin mal varlığını güvence altına alacağız dedik. Mal ve canını. Malı güvenceye aldık. Kalktı can. Ne yapıyor dediler? Tarsim'i kurduk. Hocam Tarsim'e yönetici olur musunuz? Almayayım adana mani olmayayım. Ben sistem kurucusuyum. Şimdi can sigortana gidiyoruz dedik. Dünyanın en ucuz ve en kapsamlı çiftçi sigortasını yaptık. Ben sigortacı değilim. Ve ne oldu? 59 lira veriyor bir tane çiftçi. Sigorta oluyor. Bir yılda 59 lira. Ölümü halinde eşine cenazeden sonra yüz bin lira veriyorsunuz. Burası çok önemli. Konu aslında çiftçiyle ilgili gibi gözüküyor de kadınla ilgili. Çünkü bütün konuların sırtında. Cenazeden sonra iki tane olan geliyor araziyi parçalıyorlar falan filan. Bu arada araziyi parçalamayan kanunlara destek veriyorsunuz. Satılamasın diye. Bütün bunlar hep birbirine bağlı bir zincir. Ama temelde tarım dediniz şöyle bir olay var. Yani tarımda bir şey olmasın lazım gayet basit. Basit değerler. Bir köylü budur çiftçi budur tanımı. Köylü sosyal bir değerdir. Köylü her türlü yardımı yapabilirsin. O devletin bilice bir şeydir. Ama çiftçi teknik bir adamdır. Teknik yardımlar doğru gitmek ve üretim doğru olmak zorundadır. Tanımı bu kadar net. Bitti. İki. Ç Buyurun. Yirmi dekar ekili alanı olmayan adama inek vermeyeceksiniz. Üç. Toprak tahliği yaptırmayan çiftçiye, çiftçiye gübre vermeyeceksiniz. Ama bir şey var, toprak tahliye devlet yapacak. Çünkü pahalı. Biz Tarsim'i kurarken de devlete 200 milyon lira vereceksiniz her yıl dedik. Devlet süfansı ettiği için tüm riskler sigorta oldu şu anda. Tarsim'den sonra da Ferdi Gazet sigortası geldi. Hedefimde ne var, hayallerimde ne var derseniz bu projeye yeniden biraz yön veriyorum şu anda. Tarım Kredi Kooperatifleri'nin işte şirketlenmesi konusunda yardımcı olduk falan filan. Hayalimde şu var. Çiftçiye bir poliçe yapmak. Poliçeyi bankaya götürdüğünde... Her türlü krediyi bunun almasını sağlamak. En değerli kağıt haline gelecek. Paradan daha kağıt. İki, bir de çiftçinin kapısına bir helikopter götüreceğiz abi. Helikopter onu aldığım gün bana ulaşmadık. <gülüyor> çiftçinin kapısına helikopter. Evet. Ne için? Hasta olduğu zaman. Hasta olduğu zaman hizmet götüreceğiz. Yani. Ama bugünlerde neyle uğraşıyorum derseniz, her çatıya bir güneş enerjisi. Her çatıya köyde. Her şeyiyle güneş enerjisi yapacağız. Yenilebilir enerjilere merhaba. Köylerde yenilebilir enerjiyle her kökende enerjisini sağlayacak Aynen. Şimdiki uğraştığınız konu bu Aynen. Peki birazcık geriye dönersek aslında Çok başarılı ödül almış birçok projeniz Birçok girişiminiz var Var evet onlardan kısaca bahsetmek gerekirse hocam birkaç örnek söylesek sabah kadar Sabaha kadar burada değil son dakikalarımıza yaklaşıyoruz ama birkaç örneği dinleyicilerimize paylaşalım. Tanfer hocamız Anadolu'yu karış karış geziyor. çiftçilere, e, tarımla uğraşan insanlara bilgilerini paylaşıyor dedik ama sadece o değil. Bunun yanı sıra yaptığı işte tarım sigortaları verdiği bir örnekte ama onun dışında yaptığı birçok başarılı bir proje yani şimdi var. şimdi şöyle bir olay var. Ben yaptım demeyeyim de yani bir Beraber katkı, sağl yani katkı, katkı sağladık. katkı sağladınız falan filan değil. Değil mi? Yani var. Mesela ilk damla test yine şeyle kuruldu. Yani Söke'de kurduğumuz bir şey var. Ee, ondan sonra işte o damla tesisini anlatırken bir ziraat mühendisi kalkıyor. Diyor ki ben de bu manyak adam gibi olacağım diyor. Büyüyünce gidiyor adamcağız. Isparta'da e, bir Eylül'e bir e, proje yapıyor. Mesela Avrupa Birliği'nde ilk defa cep telefonu, telefonu açılıp kapılan sulama, damla sulama sistemi orada yapıldı. Şunu söylemek istiyorum. Biz çiftçiler diyorum suyun yüzde seksenini kullanıyoruz. Siz normal insanlar ve sanayi şehirde yüzde yirmiyi kullanıyorsunuz. Bu bilinci artırmak lazım. Zamanında işte burada bir e, mobil e, hizmetleri veren bir telefon şirketi bize şey verdi, e, bir kırsal alan projesi istedi. Ben de e, köylede su bilinci diye bir proje kurduk, yaptık. E, büyüdü, sonra bir tane e, kızımız geldi dedi ki böyle böyle hocam dedi, ben dedi internette domates satmak istiyorum dedi. Dedim bırak o işleri, gel şu projeye yardımcı ol, tut bir yerinden gidelim, ne olacak dedi. İlk etapta dedim 120 bin çiftçiye ulaşacağız. Sonra, sonra sen yaparsın devam edelim. 120 bin kişiye ulaştık. Ee, sonra tabii çiftçi kulübü kuruldu. Ardından ardından geldi. Dedim ki bak bu sefer 3,5 milyon kişiye ulaşacağız. Dünyada 3,5 milyon kişiye ulaşan bir sosyal sorumluluk projesi yok. Peki ne olacak hocam dedi. Dedim ki sen dünya kadın geliştirme ve dünya şampiyon olacaksın dedim. Sonra Nobel aday, aday göstereceksin kesin ama alır mısın bilmiyorum dedim. Efendim 7 yıl sonra Tülin Akın dünya kadın geliştirme ve dünya şampiyon oldu ve Nobel e aday gösterildi. Şimdi bu girişime bir örnek söylüyorum. Bunun gibi bir sürü öğrencilerimiz var. Önemli olan şu gençliğin inanılmaz yetenekleri var. Ne onlar farkında ne anne babası farkında ne bizler farkındayız. Biraz farkındalığa ihtiyacımız var diye düşünüyorum. Daha bir sürü projelerimiz var ama ondan atmaya gerek yok. Çobanlarla projelerimiz var. inanılmaz şeyler var falan filan böyle. Biliyoruz. Peki hocam programımızın sonuna geldik yavaş yavaş. Son olarak evet. dinleyicilerimize ne söylemek istersiniz? Vallahi dinleyicilerinize söyleyecek çok şey var ama kimler sizi dinliyor onu bilmiyorum. Açık radyo herkes, herkes açık galiba herkes bir şey dinliyor. Herkes açık ee, diyor. Şu var e, tabağımda ne var sorusunu sorsunlar. Peki ben size sorsam tabağımda ne var diye. Tabağınıza ne var diye sorduğumuz anda e, başladığımız şeylere şöyle bir bakın. İlginçtir. Türk yoğurdu diye bir yoğurt var. Ama kalkıyorsunuz. Avrupa Birliği'nin kodekslerini sahip oluyorsunuz ve onlardan yoğurdunuzu değiştiriyorsunuz. Böyle bir dünya yok. Ne demek istediğimi anladın mı? Evet hocam. Mesela e, şimdi olaya baktığımız anda o genç gelişimcilerden Nülfer Erdin Omur var. Ne yapıyor O da bambaşka şeyler yapıyor. İlk defa dünyada soğuk sabun yaptı. %84, içeriğindeki %84 zeytinyağı olan dünyada tek sabun. Ama aynı zamanda dağ köylerinde Karakılçık buğdaylar yetiştiriyor. Niye karakılçık buğdayı? Çünkü atalık bir mı sizin. Dolayısıyla e, herkese şunu söylüyorum. Tabamda ne var dediğiniz anda doğru yere gidiyorsunuz. Çok teşekkür ederiz hocam. Programımıza konuk oldunuz. Yaşam öykünüzü yansıtmaya çalıştık, paylaşmaya çalıştık dinleyenlerimizle. Bugün programımızda kendi tabiriyle manyak bir hocamız konuktu. Tanfer Dinler konuktu. Kendisine dedik ki hocam siz kimsiniz? Ne işiniz var burada? Ben bir hiçim. Burada çok işim var dedi ve biz de kendisinin buradaki o işlerine dair, yaptıklarına dair Anadolu'yu karış karış gezip e, 40 yılda Anadolu'da insanlarla paylaştıklarına dair bir kuple olsun sizlerle yaşamından bir kesit paylaşmaya çalıştık. Kendisine çok teşekkür ediyoruz bir kere daha ve programımızın sonuna geldik. Ben Sizler de, de kendi öykülerinizi paylaşmak isterseniz öykü etkentin gizli öyküleri.com. <Gülüyor> Com, mail adresinden bizlere kendi yaşam öykülerinizi gönderebilirsiniz. Aynı zamanda programımızı takip etmek için Facebook üzerinde Kentin Gizli Öyküleri isimli bir sayfamız var. Buradan programımızı takip edebilir. Konuklarımızın kendilerini de görebilirsiniz. Fotoğraflarını da görebilirsiniz. İki hafta sonra çarşamba günü saatlerimiz yine 16.30'u gösterdiğinde bizler yine burada olacağız. Sizleri de bekliyoruz. Ben Kenan Doğan ve Teknik Masa'daki arkadaşım Ömer Şahin. Tekrar görüşünceye dek. Hoşçakalın.